Müdellers hadise geldik tam. İmam beyi demiş ki: "Ve Müğderu saqit minhu iثنان و ما أتا مدلسا نوعاً الأولل إسقاط الشيخ و أن ينقل عمن فوقه بعن و أن والثاني لا يسقته لكن يصف بما به لا Şimdi bugünkü dersimiz Tedlis. Hadiste Tedlis. Tedlis demek e, kelime olaraktan Delese'den alınmış. Kelime olaraktan Buraya yazayım. Eddelsûh. Aslı bu. Nasları. <gülüyor> Deles'den alınmış. Bunun manası ise normalde iki manaya kullanılıyor. Birincisi karanlık manasına kullanılıyor. Zulmet manasına. Yani su dediği bir zaman. Mesela havanın iyice karanlık olduğunu e, ifade edebiliriz. Veya da havaya karanlığın karışması olarak. Aslında ikisi de aynı manaya geliyor. Hemen hemen ama iki farklı mana olarak zikredilmiş. Arap logatında kullanım olarak da insanlar mesela örneğin neye kullanmışlar e, tedlis kelimesini? Örneğin diyelim ki satıcı sattığı malın ayıbını müşteriden gizlerse, buna tedlis denmiş, aldatma mesela, lugat olarak da. Veyahut da diyelim örnek veriyorum, bir adam e, ilim e, camiası için, bir adam diyelim ki bir nakil yapıyor, bir sözü naklediyor. Ama nakletmiş olduğu sözde diyelim ki kimden naklediyor, örneğin, falan alimden. Alimin sözünün tamamını nakletmiyor, kendi işine gelen kısmını naklediyor mesela. Buna ne deniyor? Lugat olarak tedlis diyebiliriz buna. Bu adama da müdelis diyebiliriz mesela. Tabi bu lugattaki kullanımı. Öyleyse lugattaki kullanımı nedir? Yani insan bir şeyin hakikatini gizlerse veya bir şeye karanlık bulaştırırsa, onun emrini gizlerse, kapatırsa buna tedlis de ne biliyor kullanımda? Peki ıstılahta yani Mustalahul Hadis'te alimler neye tedlis demişler? Veya kime müdelis demişler? Demişler ki tedlis إخفاء عيب الإسناده وتحسينه ظاهره تمشار إصطلحتها تدلس نادر إخفاء جزلة Neyi gizlemektir? اَيْبِ isnadi. İsnadın ayıbını gizlemektir. İsnadın açığını, ayıbını kendisinde eleştiri oluşturulabilecek olan şeyi gizlemektir. وَتَحْسِنُوا zahiri. Ve onun zahirini de, isnadın zahirini de güzel göstermektir. Yani sadece müdellis isnadda var olan bir açığı veyahut da isnatta var olan bir e, problemi gizlemiyor. Gizlemekle beraber bir de ne yapıyor? Sanki o problem yokmuş gibi. Yani öyle bir şey yapıyor ki o problemi önünü kapatıyor, üstünü kapatıyor. Sen zannediyorsun ki senette hiçbir sorun yok. Ama senette ne var? Senette bir sorun var. İşte bu tip bir işlem vaki olursa buna ne demişler? Buna teddis demişler. Tamam. Şimdi bunun kısımlarını veyahuta da bunun nasıl vaki olacağını anlatacağız. Lakin onun öncesinde alimlerin teddis demiş olduğu şey nedir onu anlayalım. Herhangi bir ravi senetteki bir ayıbı gizliyor ve bu ayıbı gizlemekle beraber ekstra bir işlem yapıp bu ayıbın tam zıddına senedin bir de düzgün bir senet olduğunu ifade ediyorsa buna ne diyoruz? Buna teddis diyoruz. Tamam Şimdi Mustafa'l-Hadis ile ilgilenen alimler teddis ile ilgili çok kısım zikretmişler. Yani bakmışlar her müdellisin yaptığı bir ameliyeyi ayrı bir kısımmış gibi zikretmişler. Tabi ortaya bayağı bir kalabalık kısım çıkmış. Lakin burada İmam Beykun'un dediği gibi de muhakkik alimler tedrisi iki kısma ayrılmışlar. Tamam mı? Muhakkik alimler tedrisi iki kısma ayrılmışlar. Niye? Çünkü demişler sizin zikretmiş olduğunuz bu bütün kısımlar hepsini bir başlık altında toplamak mümkündür. Ayrı ayrı zikretmeye gerek yok. Onun için zihni de dağıtmamak için en iyisi nedir? İki kısım altında toplamaktır. İmam Beykun'u bize ne dedi? Dedi ve ma'ata mudellisan nev'an. Mudellisin getirdiği şey Müderrisin yapmış olduğu şey nedir? İki şeydir. Öyle değil mi? Birincisi nedir? El-evvelu birinci kısım iskatü'ş-şeyhi ve en. Şeyhi düşürmesidir. İskatü'ş-şeyhi ve en. Yanqula mimmen fawqahu ve yutamman fawqahu bi'an ve en. Şeyhi düşürür. Şeyhin bir üzerindeki şeyh'ten ise an veya ta en lafzı ile yani mu'an'en ve mu'an'en hadis olarak Hadisi bize nakleder. Ve ikinci ikincisi la yuskituhu. Onu düşürmez. Yani şeyhi düşürmez. Lakin yasif. Lakin onu vasfeder. eder. vasıflarını bime bihi layen yanarif. Kişinin meşhur olmadığı, kişinin bilinmediği vasıflarla şeyhini vasfeder. Tamam? O zaman birinci de ne yapıyormuş müderris? Şeyhi düşürüyormuş. An ve en lafzıyla rivayet ediyormuş. İkincisinde ne yapıyormuş müdellis? Şeyhi düşürmüyormuş. Ama şeyhin bilinmeyen, meşhur olmadığı vasıflarıyla onu ön plana çıkarıyormuş. Tamam Ondan dolayı da o zaman şeyler demiş ki, mustalih Halimleri demişler ki tedlis iki kısımdır. Birisi tedlisul isnad'dır. Tedlisul isnad. İkincisi tedlis yoktur. Tamam Tedlisül isnat, tedlis yok. İkincisi de tedlisü şuyuk'tur. <gülüyor> Tedlisül isnat nedir? Burada zikretmiş olduğu birinci kısımdır. Tamam Tedlisül isnat. Burada el evvelu dedikten sonraki kısım metnimizde. Bunun ismi nedir? Tedlisül isnat'tır. Tamam Teddîsul-i isnatır. Şimdi burada duralım, önceden zikretmiş olduğumuz bir meseleyi zikredelim ondan sonra konumuza devam edelim. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki Turukul-tehammül var, bir de Turukul-eda var. Öyle değil mi? Turukul-tehammül neydi? Ravinin hadisi aldığı şekiller. Yani bir ravi şeyhten hadisi nasıl almış? Dinleyerek mi almış? Yazı yoluyla mı almış? İzin yoluyla mı almış? Buna Turukul-tehammül diyorduk değil mi? Bir de Turukul-eda vardı. Turukul-eda neydi? Ravinin hadise rivayet ederken kullandığı lafızlar. Değil mi? Mesela şimdi bir ravi diyor ki örnek veriyorum. Semi'tu an fulan. Akhberani fulan. Öyle değil mi? Burada ne var? Kesin bir şekilde anlıyorsun ki ravi adamı işitmiş, adamı görmüş. Çünkü bak semi'tu diyor. işittim diyor. Öyle mi? Sıka bunu dediği zaman güvenilir olan bir ravi problem yok. Akhberani dediğinde de böyledir. Bana haber verdi ki diyor mesela, tamam bunda bir şey yok. Haddeseni <gülüyor> dediğinde mesela. Haddeseni. <gülüyor> problem yok. Bana konuştu ki, bana söyledi ki. Ama mesela örneğin ravi dedi ki: "Kale fulanun." "Kale" dedi ki. "An <gülüyor> fulanın" <dedi ki, gülüyor> fulandan. Veya da "en fulanın" mesela fulandan. <gülüyor> bak burada iki şey de olabilir. Ravi bizzat ondan işitmiş de olabilir. Hadisi başka yoldan da almış olabilir. Öyle mi? Ne girdi araya şimdi? ihtimal girdi. Doğru mu? Sıqa diyor ki mesela an fulanın, an fulanın, an fulan fulandan, fulan, fulandan, fulan E şimdi biz ne bilelim bunu işitmiş mi? Bunu tahdis mi etmiş yoksa? Bir başkası onun öyle söylediğini mi ona haber vermiş? Öyle mi? Burada bir şey var. Demek ki e, Turukul Eda yani Râvi'nin kullanmış olduğu lafız hadisi bize rivayet ederken çok önemli bir şey. Tamam Şimdi müdellis ne yapıyor? Bak müdellis İskatul Şeyhi Mesela örnek verelim. Diyelim ki, burada kim var misal olaraktan söyleyelim. Ee, işte Ahmet, Mehmet, Murat. Bize hadisi kim rivayet ediyor? Ahmet, tamam mı? Ahmet'in şeyhi kim? Mehmet. Kimden rivayet etmişse onun şeyhi odur. tam Kim kimden hadisi rivayet etmişse Hani kitaplarda karşımıza çıktığında Şeyh dediğimizde Şeyh'ten kastı olur, tamam mı? Ahmet, Mehmet, Mehmet'in Şeyh'idir çünkü ona hadisleri rivayet etmiştir. Peki Mehmet'in Şeyh'i kimdir? Murat'tır, tamam. Bize hadisi nakleden kimdir? Bize hadisin nakleden? Ahmet'tir. Tamam. Şimdi Ahmet diyelim diyor ki, حدثني Mehmet Mehmet bana tahdis etti ki Var mı burada soru? Sorun nerede var? Ahmet sika mıdır değil mi Zaten sika değilse biz onu konuşmuyoruz şu anda değil mi? Sika biz bizi ilgilendirir. Sika bitti mesele, haddeseni tamam. Çünkü sika olmayanın ne haddesenisi ne kalesi bir şey ifade etmez. Çünkü kendisi sika değildir. olan dedi ki haddeseni Mehmet, problem var mı? Yok. Dedi ki mesela semi'atü an Mehmet. Var mı problem? Mehmet'ten işittim ki. Bunda da problem yok değil mi? Ekber Ali vesaire. Ama dese ki kâle Mehmet, Mehmet dedi ki ve an Mehmet şimdi burada Mehmet dedi ki o mu işitmiş bir başkası mı işitmiş burada bir belirginlik var mı belirginlik yok tamam ha peki tedli sülisnat nedir tedli sülisnat şudur Ahmet'in Mehmet'i aradan düşürmesidir tamam Ahmet Mehmet iskato şeyhi ve Ahmet'in o zaman ne yapması lazım tedli sülisnada olması için Mehmet'i önce düşürmesi lazım. Mehmet düşünce bu senette ben ne oldu şimdi? İnkıda oldu. Öyle mi? Kopukluk var. Şimdi diyor ki Ahmet, bize Murat'tan rivayet edecek. Tamam Ne diyor? Al-Murat diyor mesela. Bak Mehmet, Ahmet yalan atmıyor aslında. Doğrudur. Çünkü Murat Mehmet'e Mehmet, e, Mehmet Ahmet'e rivayet etmiş hadisi. Değil mi? Ne yapıyor? en murat diyor mesela. Emin yani. Ahmet emin ki Mehmet, Murat'tan bu hadisi işitmiş. Ama ne yapıyor? Bunu düşürüyor. Aradan çıkarıyor. E şimdi dese ki bana haber verdi, işittim. Olmaz. Çünkü Murat'ı görmemiş. Arada aracı var. Onu da yapmıyor. Öyle bir lafız kullanıyor ki ne yalan atıyor ne doğru söylüyor. Tamam mı? An Murat diyor. Kale Murat diyor. Hepsi doğru. Kale Murat, Murat demiş. An Murat, Murat'tan gerçekten doğru. Ama ne sen bunu anlamıyorsun işte. Ahmet bunu niye yapabilir? Mehmet'in açığa çıkmasını istemez. Bazı alemler Mehmet'i hoş karşılanmamış olabilir değil mi? Mehmet bir ayıp unsuru olabilir veya Mehmet'in yaşı Ahmet'ten küçüktür mesela. Yani Ahmet kendinden daha ufak birinden e, şeyh olarak hadis rivayet ettiğini ızhar etmek istemez mesela. Veya farklı bir sürü sebep olabilir yani. Anlaşıldı mı? Mehmet'teki bir problem herhangi bir problemden dolayı hadis ilmiyle alakalı, herhangi bir problemden dolayı Ahmet Mehmet'i düşürüyor, Murat'tan ise ne yapıyor? An, An Alâ gibi ihtimalli lafızlar kullanarak hadisimize rivayet ediyor. Anlaşıldı. Peki bu tedlisü's-senad bu işte. Tedlisü's-senad ne bu? İskatu'ş-şeyh ve en ينقل عمن فوقه بعنوان. Tamam? Tedlisü's-senad bu. Peki Ahmet dese ki mesela, Mehmet için, şey, <gülüyor> Mehmedi düşürdükten sonra, haddeseni Murat dese Semi'tu al Murat dese o zaman ne olur? Sayıb çünkü yalan. O zaman kezzap olur Ahmet, Öyle değil mi? Yani bir hadisin reddedilmesindeki en şiddetli olan unsur Ahmet'te bulunmuş olur. Ahmet kezzap olur. Mesela dese ki hadde seni Murat. İşte akhbarani Murat veya da dese ki mesela semi'tu an Murat. Mesela o zaman ne olmuş olur? Bu gitti. Anlaşıldı? Mı? Burayla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Bu tedlih sülisinatı. Anlaşılmayan bir şey. Tedlih sülisinatı anladık değil mi? Anladık. Bu turukul tahammül ve turukul edanın bu konuyla bir alakası yok normalde. Sadece konu anlaşılsın diye onun giriş yaptım. Yoksa konuyla bütün mustarhul hadisle alakası var aslında. Ama bu konunun bir parçası değil normalde. Sadece anlaşılsın diye örnek vermiş olduk. Tamam mı? Burada o zaman biz neyi bileceğiz? Birincisini öğrendik. Dedi ki taddisül iki kısımdır Mustalar hadiste Ana ana temel olarak iki kısım altında toplanır. Birincisi nedir? Taddisül isnatdır. Taddisül isnat nedir? Ravi'nin kendinin bir üzerindeki şeyhi düşürüp onun üzerindeki şeyhten ihtimalli bir lafızla hadisi rivayet etmesidir. Tamam? Zaten kesin bir lafızla rivayetse rivayet ne olur dedik? Yalan olur. Yalancı olmuş olur bu adam. Öyle mi? Bu adam yalancı olmuş oldu. Bu da zayıfın zaten en belirgin kısımlarından bir tanesi. Peki dedik niye insan bir üzerindeki şeyi düşürmek iste? Herhangi bir sebepten dolayı değil mi? Ayıp, telakki edilebilecek bir sebepten dolayı. Anlaşıldı mı? Tamam bir şey. Buna ne diyoruz? Tedlî sult, diyoruz. Mesela örnek olaraktan İmam Zühre'yi biliyorsunuz değil mi? Duydunuz İmam Zühre'yi. İmam Vali'nin üstü. Onların bir tabaka üstü. İmam Zühri mesela bir toplantıda, bir mecliste diyor ki e, şeydir yok estağfurullah İmam e, Zühri mi dedi Ha yani İmam Zühri Ravinin biri Ravinin biri bir toplantıda yanlış oldu Ravinin biri bir toplantıda diyor ki mesela örnek veriyorum Diyor ki Zühri susuyor Zühri diyor yani hadis rivayet ettiği bir mecliste Zühri diyor, susuyor. Neyse, bir tanesi oradan soruyor diyor, bize rivayet ettin bu hadisi, Zühri mi sana e, rivayet etti? Susuyor. Adam soruyor diyor ki, bize rivayet etmiş olduğun bu hadisi, yani biraz önce zikretmiş olduğum bu hadisi, Zühri mi sana rivayet etti? Hayır diyor. Bana Abdurrazak Muammer'den, Muammer de Zühri'den haber verdi ki. Bak arada kaç kişi var? Arada iki kişi var. Niye? Ya isnadı, adi isnat yapabilmek için. Çünkü arada iki kişi düştü mü, İsnattaki sayı da düşüyor. Sayı düştüğünde otomatikmen isnat ne hale geldi? Ali isnat haline geldi, öyle mi? O emin Abdürezak'ın Muammer'den, Muammer'in de Zühri'den işittiğinden emin. Ama bak demiyor ben onlardan işittim, sadece Zühri diyor. Kale de demiyor, de demiyor, misal sadece Zühri e, o. Ama ravinin biri üzerine gidince, e, orada estağfurullah. İştenilerden biri üzerine gidince, hakikat ortaya çıkmış oluyor, tamam mı? Buna tedlis-ül isnat diyoruz. İki tedlis İkiniz ise tedlisu şuyuk. Tedlisu şuyuk. Tedlisu şuyuk neydi burada kitabımızda? Vassani. La yusqutu, lakin Yasif ou safabu, bima bhi layen arif. Tamam. Aynı senedi ne yazayım buraya? anlaşılsın diye Ahmet'in Şeyh'i kimdi? Mehmet. Mehmet'in Şeyh'i Murat. Ahmet Şeyh'i Mehmet, Mehmet'in Şeyh'i Murat. Şimdi hadis ilminde biliyorsunuz rical ilmi diye bir ilim var. Öyle değil mi? Rical ilmi. i̇lm rical i̇lm rical nedir? Sadece hadislerin ravilerinin isimleri, künyeleri, nerede doğdukları, Hangi isimlerle anıldıkları, hadis alimlerinin yanındaki değerleri bununla ilgilenen ilgilenelimdir. Tamam, mı? bak metinlerimle buna hiç alakası yok. Senetle toplan olarak da ilgilenmez. Herhangi bir ravi, ister bir rivayeti olsun, ister bin rivayeti olsun, fark etmez. Ravi el alır. Mesela nedir Ahmet Oğlu Mehmet? El Murricar. Der ki kitapları var zaten. Tamam, tezib bu tezib gibi, tezib Burkemal gibi, mesela vesaire. Veya sadece sicatları zikreden, sadece zayıf duafa gibi mesela kitaplar var, tamam? Mı? Der ki Ahmet, adı budur, künyesi budur, şurada doğmuştur, şu tarihte doğup şu tarihte ölmüştür mesela, şu şu şu şu şu şehirlerden hadis rivayet etmiştir mesela, tamam? Mı? Misal, işte alimlerin yanında güvenilirdir. Falan alim ona sika dedi. Falan alim ona zayıf dedi. Falan alim zaptı iyidir dedi. Falan bunları inceleyen ilme ne diyoruz? i̇lm rical diyoruz genel olarak da. Güzel. Şimdi diyelim ki Ahmet Mehmet'ten Mehmet Murat'tan bize bir hadis rivayet edecek. Murat da işte Rasulullah'dan hadisi bize rivayet ediyor. Bak Ahmet burada tedbir suçluluğunda Mehmet'i düşürmüyor. Mehmet'i zikrediyor. Tamam mı? Mehmet'i düşürse şayet ne olurdu bu? Tedlis-ül olurdu. Lakin biz diyelim muhaddisler olarak mesela Mehmet'i Mehmet ismiyle tanıyoruz. Bir de Mehmet'in göbek ismi var. Tamam Mesela Mehmet'in göbek ismi ne olsun? Salih olsun. Salih. Yani doğarken iki isim koymuşlar Mehmet bir de Salih. Mehmet normalde çokça kullanılan ismi. Salih ise sadece aile efradının bildiği bir isim. Tamam veya da diyelim ikincisi künyesi olabilir. Yani adam bir çocuğu olmuştur. Diyelim Ebu Abdullah denilmiştir adama. Ebu Abdullah Abdullah olan çocuğuyla isimlenmiştir. Mesela. Anlaşılıyor değil? Mi? Ahmet bize hadisi rivayet ederken hadseni Mehmet demiyorlar. Hadseni Salih diyor. Hadseni Ebu Abdullah diyor. Tamam. Anlaşıldı. Hadseni veya semiyetu an Mehmet demiyor. Semih tuhan salih diyor, semih an Ebu Abdillah diyor. Ha, bak burada ne yaptı? Mehmet'i meşhur olmadığı bir vasfıyla zikretti. Hadisçiler arasında kendisiyle tanınmadığı, şöhret bulmadığı bir vasfıyla zikretti. Yalan söyledi mi? Yalan yok. Sonuçta bu adamın bir ismi salih, künyesi de Ebu Abdullah. Ama problem var burada, problem ne? Problem kimse bu adamı salih ismiyle veya Ebu Abdullah ismiyle tanımıyor. Sorun orada. Niye bunu yapmış olabilir? Aynı sebeplerden dolayı. Dediğimiz gibi bunda bir ayıp olabilir. Bu ayıbın açığa çıkmaması için yani -isnadi ve, -zahir ve zahirini de kurtarabilmek için. Veyahut da kimisi şöyle bir şey demiş, rivayet etmiş olduğu hadisin senedini değerli kılmak için. Hangi yönden? Düşünsene oturacaksın, araştıracaksın. Mehmet kim? Ahmet diyelim sika abi. Yalan söylemez. Tamam biliyorsun Ahmet sika bir adam. Burada böyle bir böyle bir adam yok tabakasında. Veya bak 40 tane bu Abdullah var. Acaba hangisi olabilir? Bak ne yapıyorsun? Onun o rivayeti ve beraberinde Ahmet'te şöhret buluyor tabi. Ahmed'in o rivayeti kendiliğinden başlıyor, değer kazanmaya. İşte Mehmet kim, Mehmet kim? Şey. Salih kim, bu Abdullah kim? Şu olabilir mi? Bu olabilir mi vesaire ee, alıyor başını gidiyor. Tamam? Telsiz şuyuk da bu. Anlaşıldı. Bunun örneği çok fazla var. Yani buna örnek vermeye lüzum yok. Hadis kitaplarında çok fazla var. Mesela okursunuz hadisi, altında imam der ki burada Ebu Abdullah diye söylediği adam örneğin, misal İmam Şafi'dir, İmam Ahmet'tir mesela. Diyelim ki bundan meşhur olmamış bu künyeyle, adam onu zikretmiş. Bu tip yani adamın herhangi bir vasfı, bilinmeyen, meşhur olmadığı bir vasfıyla e, hadisle isminin zikredilmesidir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey veya da sormak istediğiniz bir şey var mı buraya kadar? Peki yani bizim gördüğümüz muhalen ya da müdelle sik mı? Değil. Çünkü orada adam müphem. Ama burada adam müfem değil. Burada büyük küçük bir araştırmayla veya raviye dönüp danışmayla adamın kim olduğunu rahat bir şekilde açığa çıkarabiliriz. Öyle değil mi? Mesela diyelim şimdi hem hadisi neydi? İçerisinde kapallık olan hadistiydi değil mi? ravi adam diyor ki hadde seni fulan mesela hadde seni diyor vesaire. Bu müphem. Ama şey öyle değil. Ee, tedliste ise öyle değil. Tedliste ne var? Diyam adam diyor ki hadde seni salih mesela salih Mehmet normalde. Yani bir ibham yok. Orada ibham genel bir ibham var. Burada ise ibham göreceli. Yani şu an sana göre ibham var. Ama bir başka Ahmed'i de Mehmet'i de tanıyan birine sorduğunda hemen sana ne diyecek? Orada şey dediği insan, Salih dediği insan aslında kimdir? Aslında Mehmet'tir diyecek. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Ha, şimdi burada asıl bir sorun var. Hadis'in hükmü nedir? Yani müdelles olan hadisin hükmü nedir? Niye? Çünkü bakın burada bunu zaten şunu düşünün. Düşününce çıkar ortaya zaten kendiliğinde. Aslında bunu bu kadar konuşmaya ne gerek var? Bizi bu kadar konuşturmaya iten şey veyahut da mustalih ilminde bu kadar alimlerin bu konuyu gündem etmesinin sebebi ne? Tedlis yapan kişinin sika olmasından kaynaklanıyor. Değil mi? Problem oradan geliyor. Yoksa diyelim ki zaten e, Ahmet'in zayıf olduğunu bilirsek biz zaten ortada bir sorun yok yani. İster hadis munkata olsun, ister hadis mürsel olsun ne olursa sonuçta hadisi zayıf bir hadis değil mi? Çünkü ravinin kendisinde problem var. Tedlisi niye gündem yapmışlar? Çünkü tedlis Sika'dan da vaki olduğunda sorun burada yaşanıyor. Tamam Tedlis Sika'dan vaki olduğu zaman sorun burada yaşanıyor. Burada işte İmam Şafii ne diyor? Müdellis diyor. Ne yalancıdır rivayetini reddedelim. Ne de ehli sıdık ve adl gibidir ki rivayetini kabul edelim. Öyle mi? Yani söylediği söz doğrudur. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Yani adalet ehli de olsan, sıt ehli de olsan, sıka da olsan ne gerek var böyle bir şey yapmaya? Öyle değil mi? Bu yaptığı her halükarda yanlıştır. Yani sika kim olursa olsun, değerine kadar yüce olursa olsun fark etmez. Sen niye böyle bir şey yapıp insanları uğraştırıyorsun ki? Öyle değil mi? Bak ondan dolayı İmam Şafii ne diyor? Ehli tedlis ne yalancıdır. Doğrudur yalancı değil adam. Bak burada bir yalan gördünüz mü hiç? Yalan yok değil mi? Bak problem orada zaten ha. Yalan olmadığından dolayı. Diyelim ki bu yalancıdır rivayetini reddedelim. Ne de ehl sıdık ve nasihat gibi ehli gibidir. Yani hani kendisine güvenilen bir ehl gibidir. Problem yok rivayetini kabul edelim diyelim. Çünkü madem öyle olsan sen niye o zaman böyle bir şey yapıyorsun? Öyle mi? O zaman ne diyor İmam Şafii devamında? سَمِعْتُ حَدَّسَنِ gibi bir lafız kullanırsa rivayetini o zaman kabul ederiz. Ha, ne anlıyoruz buradan? Alimler müdellisin rivayetini, müdellis kim? Kesra ile müdellis tedlisi yapan ism-ı Değil mi? Müdellis. Alimler müdellisin rivayetini şartlı kabul etmişler o zaman. Tamam, alimler müddelisini rivayetini şartlı kabul etmişler. Bu noktayı inşallah iyi anlayalım. Çünkü burası insanın kafasını karıştırıyor. Yani bu kadar niye üzerine durmuşlar ki sonuçta şey var ortada, bir problem var yani. Ne demişler? Çünkü yalan söylemiyor demişler. Özellikle ondan bu kadar tavsiyeler gitmişler. Bakın demişler Rabbi, yalan söylemiyor ki rivayetini reddedelim. Öyle değil mi? Ama yaptığı şey iyi bir şey de değil. Hadisi ne olmuş oluyor? Zayıfla sahihen arasında ortada bir yerde durmuş oluyor. Artık yan karinelere bakıp onu hadisini tercih etmemiz lazım. Değil mi? Eğer mesela diyelim ki bundan dolayı müderris olan hadisen ne direkt zayıf diye hükmetmişler. Ne de direkt ne diye hükmetmişler? Sahih diye hükmetmişler. Anlaşıldı. Lakin ilk dönem âlimlerinden mesela tedlise çok karşı çıkanlar olmuş. Örneğin İmam Şübe gibi. İmam Şübe demiş ki zina yapmam zina yapmam tedlis yapmamdan bana daha sevimlidir. Ne demek bu? Lan azniyah ahbu iley men en udels zina yapmam tedlis yapmamdan daha sevimlidir. Yani bütün tedlis kısımlarını kastederek yani daha doğrusu istisna yapmayarak İmam Şuhbe ne yapmış olduğu şimdi tedlisle zinayı karşı karşıya getirdi. Zina cürmünü. sonra zinanın tedlisten daha iyi olduğunu söyledi. Yani tedlis zinadan daha kötüdür. E dedi. Tamam. Veyahut da mesela İmam Şafii başka bir sözünde demiş ki اَتْتَدِّسُ اَخُ kezib. Tedlis yalanın kardeşidir. Bak tedlis yalanın bizzat kendisi değildir. Ama yalanın kardeşidir. Anlaşıldı. Bundan dolayı zaten daha evvel de söylemiştim bunu. Demiştim ki normalde e, ilimlerde ıstılahlar konusunda çok ihtilaf edilmiş. Yani biz normalde mesela ileride araştırma için bu sizin işinize çok yarar. Hani onu söyleyelim inşallah. Diyelim ki siz bir konuyu araştırıyorsunuz. Konu ney? Konu tedlis. İlk dönem kitaplardan başladınız şey yapmaya, inceleme yani. İlk dönem hadislerin tedlise bakış açısından başladınız. Ta geldiğiniz zaten hadis hareketi yaklaşık 9. 10. hicri asırda bitiyor. Yani 4 asır önce de artık hadisle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmıyor. Yapılıyor. Mesela nerede yapılıyor? Örnek veriyorum Hindistan, Pakistan'da yapılıyor. E, kimsenin o bölgelerden haberi yok. Yoksa oralarda çok ciddi muhadisler çıkıyor. Suudi Arabistan'da yapılıyor. Dünyanın üçte ikisinden fazla Suudi Arabistan'ı kabul etmiyor zaten. Yani oradaki akımı bir takım isimlerle isimlendirip işte vahabilik, selefilik edediği için klasik gelenekçi anlayı zaten o kitaplara baş bile vurmuyor. Öyle değil mi? Onun için kısıtlı araştırma. Ben, sen biliyoruz mesela. Suud'da yapılan şey o fikirde olan insanlar genelde biliyor. Hadisle ilgili yapılan çalışmaları. Hindistan, Pakistan'daki alimler de ya imkanları yok. Veyahut da zaten bilinmiyor yani insanlar o bölgelerle pek şey yapmıyorlar çünkü klasik kaldıkları için hala o gelenekçi medrese anlayışı kaldığı için pek önemsenmiyor. Neye benzer bu? Bizim doğuda mesela sibevehiler çok var yani. Türkiye'nin doğusunda sibevehi gibi dil alimleri çok fazla var ama kim tanıyor dünyada onları? Değil mi yani bir normal Ezer'de doktora yapan adamlar var Adam bütün dünya tanıyor örneğin dil konusunda. Ama bizim doğuda hocaların yetiştirdiği, hocaların hoca öğrencilerinin öğrencilerini yetiştirdiği talebeler oradaki mesela doktorlara, profesörlere de 10 sene, 15 sene Arapça okutulur. Mesela ki yaşadık da bunları gördük mesela. Adam e, şey bilmiyor diyor mesela. bunu Arapça bilmiyor diyor ve Arapça ders veriyor doktorlara ezerde örneğin. Ama kimse tanımaz onu. Bak o doktoru herkes tanır. Konferansa katılır vesaire ama bu adamı hiç kimse tanımaz. Ondan dolayı ya imkanlar yok. Ya da geleneye bağlı kaldıklarından dolayı duyulmamışlar vesaire. Bir araştırma yaparken şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. İlk dönem insanları bazı ıstılahları çok farklı kullanmışlar. Tamam mı? İlk dönem alimleri bazı ıstılahları çok farklı kullanmışlar. İlim geliştikçe beraberinde ıstılahlar da elbise değiştirmeye başlıyorlar. Öyle değil mi? Şimdi mesela bir ilim düşünün. Başka bir ilmin içinde inceleniyor. Bir ilim başka bir ilmin içinde inceleniyor. Daha sonra bu ilim o ilimden müstakil hale geldiği zaman daha fazla kafa yoruluyor o ilime. Bak daha evvelden bu ilim başka bir ilimle hiç içeydi öyle mi? Şimdi o ilimden ayrıldı mı? Birileri ona daha fazla kafa yormaya başlıyor yani mutakassıslaşmaya başlıyor birileri o cüz'iyet üzerinde. Daha sonra o ilim ilerliyor o ilmin içindeki her bir konu ayrı bir ilim haline geliyor. Mesela hadis ilimleri öyledir değil mi? İlk dönemde hepsi hadis ilmiydi daha sonra rivayeten dirayeten ayrıldı. Değil mi? Rivayet ve dirayet ilimleri olarak ayrıldı, hadis ilmi. Daha sonra rivayet ilimleri mesela kendi arasında cerh ve tadil, birileri cerh ve tadilde uzmanlaştı, birileri rical ilminde uzmanlaştı, birileri illet ilminde uzmanlaştı vesaire bak, içindeki her bir cüz'iyet ayrı bir şeye büründü. Değil mi? E şimdi sen örnek veriyorum, bir mustalahül hadiste uzmanlaşmak var, 20 seneni buna vermek var. Bir de 20 seneni sırf mustalahül hadisteki illet kısmına vermek var. İlletli hadisler ve illet nedir? Elbette ki ilim daha fazla gelişecektir. Daha fazla kafa yorduğun için hep o yönden baktığın için gelişecektir. Ondan dolayı ıstalahlarda ne var? Şöyle bir durum var. Araştırma yaparken sanki zıtlık gibi görünen birçok tarif, zıtlık gibi görünen birçok şeyle karşılaşırsınız. Bunun en güzel çözümü nedir? O ilimde son dönemde şöhret bulmuş olan alimlerin yani muhakkik, muteakhirinin görüşlerine başvurmaktır. Çünkü onlar orta yolu bulanlardır. Yani her ilimde Farklı farklı görüşleri, farklı farklı ıstılah ve tanımları bir araya toplayıp onda şey yapandır. Mesela bu ilimde kim kabul edilir genelde? Böyle, mustalah ilminde. Yok İbn-i Salah orta dönem çünkü. İbn-i Hacer. Öyle değil mi? Çünkü hepsini ilmini bir araya toplayıp aralarını pratik olarak bulan ve pratik çözümler getirenlerden bir tanesi kimdir? Hafız İbn-i Hacer mesela, İmam Sakavi. Öyle değil mi? Hafız İbn-i Hacer'den bir sonraki dönem yaşayan mesela İmam Sahavi gibi. Herkese mesela bazıları İmam Suyuti'yi de bu dalda saymışlar. İmam Suyuti'yi de bu dalda sayanlar var ama İmam Suyuti genelde İbn Hacer'in ilmini nakletmiş. Yani çünkü Tedribur Ravi kitabına baktığımız zaman Tedribur Ravi kitabı neydi? Daha önce söylemiştim. Demiştim ki İmam İbn Salahan mukaddemesi var. Değil mi? Meşhur. Meşhur, meşhur, meşhur. Ondan sonra kim gelmiş? İmam Nevevi onu özetlemiş. ''Takrib'' demiş tamam mı? kitabına, yani o mukaddime kitabını mülakas yapmış, özetlemiş. İmam Suyuti de İmam Nevevi'nin o özet yapmış olduğu e, takribin metnini ne yapmış? Şerh etmiş ismini ne koymuş? Ravi fi şerhi Takribi nevavi'' diye isimlendirmiş, tamam mı? Ravi kitabına baktığımız zaman genelde çok, çok güzel bir kitap, ansiklopedik şeklinde bir kitap yani konu hakkındaki bütün görüşleri aktarıyor. En sonda genelde tahkik ederken kimi? Kale Şeyhul İslam diyor. Şeyhul İslam'dan kastı kim? Hafız Hacir. Hacer. Anlaşıldı. Şeyhülislamdan İslam'dan kastı Hafız İbni Hacer. Ondan dolayı bu aklınızda bulunur. Teddis de böyle. Yani ilk dönem alimleri başka şeyler söylemişler. Orta dönem alimleri başka şeyler söylemişler. Onun için müdelles hadisin hükmü nedir? Normal baktığımız zaman bir kafa karışıklığına sebep olur. Ama sonradan gelen, Mesela muhakkiklerden İmam Zehebi gibi, Hafız ibn Hacer gibi bu konuda özel kitaplar yazmışlar. Mesela İmam Zehebi'nin e, müdellislerin ismini topladığı bir nazmı var. Hafız ibn-i Hacer'in de ''Tarifu diye bir kitabı var. ''Tarifu ehlittakdis'' Bu kitapta, e, kitabın özeti şu. E, müdellis olan insanları tabakalara ayırıyor Hafız ibn Hacer. Müdellisleri tabakalara ayırıyor. Sonuç olarak beş tane tabakayla çıkıyor ortaya. Tedlis yani hadiste tedliste beş tabaka vardır diyor. Bir, çok nadiren ismi tedliste geçen raviler var diyor. Mesela bir ravi var. Baktık ki onun rivayetinde bir tedlis var ama bir defa veya iki defa vasfedilmiş. Bu değil yani müdellis hadis dediğimizin konusu bu değil. Tamam bu bir hatadan bir yanılmadan dolayı olmuş olabilir. Hiç bununla ilgilenmemişler. İki, tedlis yapmış ama bütün e, tedlisi incelendiği zaman Hiçbir zaman sıka dışında kimseden tedlis yapmamış. Yani o hem düşürdüğü dedî sülesini hatta hem de vasfetî incelendiğinde rivayetlerinde bakmış hali hep sıktır. Yani hiç şey yok, sorunu yok. Ha yaptığı yanlıştır gene. Ama sonuçta rivayete sahiptir. Başka incelemelere tabi tutulduğu için bakılmış ki sahiptir. Buna mesela hepinizin yakından tanıdığı iki ismi örnek vermiş Ali Nesfiyani Sevrî ile Süfyan bin Uyeyne. Mesela selefin iki büyük imamıdırlar. Öyle değil mi Süfyan-ı Sevrî akidede, zühütte, takvada, fıkıhda Selef'in iki büyük imanı da Süfyane'indir yani. İkisi de Süfyani Sevrî ve Süfyani İbn Uyeyne. Bunların mesela tedlis var rivayetlerinde. İncelenmiş, bakmış, tamam tedlis var. Ama Sika'dan başkasından asla ne yapmamışlar. Hadis rivayet etmemişler. Anlaşıldı? Sika'dan başkasından hadis rivayet etmemişler. 3. sınıf alimler İmam Şafii'nin zikrettiklerini söyleyecek bu defa Hafız İbn Hacer. Tedlis var. Zayıflardan da tedlis yapmış zayıflardan da tedhis yapmış, sikalardan da tedhis yapmış. Ondan dolayı ne yapmamız lazım? Araştırma yapıp semi'atu haddeseni gibi kesinlik ifade eden lafız kullanmışsa o müdellisin diğer rivayetleri kabul edilir. Anlaşıldı? Semi'atu haddeseni gibi. Ama bunu an kale falan demişse bu kabul edilmez. Buna örnek kimi vermişler? İmam Zühri'yi vermişler maalesef. İmam Zühri buna örnek vermişler. Tamam? Dördüncü kısım insan ise kimdir? Demişler, çokça meçhullerden ve zayıflardan tedlis yapan. Bunların rivayetleri ne yapılmaz? Kabul edilmez. Tamam, çokça meçhullerden ve e, zayıflardan tedlis yapanlar. Beşinci kısım ise tedlisin dışında başka bir sebepten zayıf kabul edilen râviler. Bunlar zaten demişler tedlis yapsalar da yapmasalar da bunların rivayeti kabul edilmez. Bir de zayıflığını adam tedlis eklemişse şerine şer katmış demektir. Tamam Sadece iyice şerli olduğunu anlamak adına buna bakılır demişler. Anlaşıldı? Böyle yapınca ortaya ne olmuş? Öncekilerin bütün söyledikleri o zıtlık gibi görünen tedlis hakkındaki hükümler bir düzene girmiş olmuş. Anlaşıldı burası. Yalnız burada kast ettikleri şey ne? Hem tedlis yaptığı rivayetler hem de bunun dışında kalan rivayetler. Yani mesela diyelim ki bir ravi, Müdellis diye ismi meşhur oldu. Mesela Süfyan-ı çokça tedlis yapmış. Tamam Bütün rivayetleri için geçerli bu. Yani bakmışlar tedlisinde sıkı olduğu için bu diğer rivayetlerine de zarar vermez demişler. Tamam. Ama İmam Zühri, bakmışlar tedlisi çok yapıyor. Bütün rivayetlerinde demişler kesinlik olmadığı müddetçe ne yapılmaz, kabul edilmez. Veyahut da meçhullerden tedlis yapan bir ravi'nin diğer yani tedlis yapmadığı rivayetlere de aynı yaklaşmışlar. Demişler, bunu ne yapmak lazım? iyice araştırmak lazım. Çünkü bu adamda problem var. Meçhulden veya zayıftan teddis yapıyor. Anlaşıldı. Beşinci sınıf zaten Arapta mahalle olmayan, ilgi alanımıza dahil olmayan, sadece tedrisle beraber şerrine şerk atan beşinci sınıftır. Anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Buraya kadar. Bu son söylemiş olduğum şey anlaşılıyor mu? Anlatabildim mi veyahut da mı? Yani özellikle mustalah özelde Tüm ilimler genelde böyledir. Anlaşıldı? Yani ilimler daha evvelde bunu anlatmıştım. Bunu bilirseniz bu usulü birçok problem kafanızda çözülür. Özellikle araştırma yaparken veya bir konuyu incelerken. İslam'ın ilk dönemlerinde ilimler hepsi iç içeydi. Daha sonra bu ilimlerin her biri kendi içinde müstakilleşmeye başladı. Daha sonra her ilmin içindeki ayrı bir dal müstakilleşti. Bu da o ilmi hasreten geliştirdi. Öyle değil mi? Bu ilimleri hasreten hasreten geliştirdi. Ondan dolayı birçok tanım tarif konuların tahkiki hakkında e, birçok böyle sona doğru geldiğimizde ihtilaf görebiliyoruz. Bunun en güzel çözümü nedir? Bunun en güzel çözümü insanın kendisinin bunu çözmeye çalışması değildir. Son dönem yaşamış muhakkik her fende muhakkik olan kimse onların görüşlerine başvurup Onların nasıl bunu topladığını, cem ettiğini görebilmektir. Tabi Allah insana lütfeder, bu Allah'ın lütfudur. İslam tarihindeki bir problemi takip edersin. Bu zaten bir şereftir, o ayrı. Değil ki yani kimse bunu yapamaz manasına değil. Bu yolu kısaldır ama senin önünde. Vele Allah sana böyle bir fazilet dahi nasip edecekse, bu senin önünde yolu ne yapar? Senin önünde yolu kısaltır. O zaman neyi bilmek lazım burada? Daha evvelde bir münasebetle söylemiştim. Her ilimin tabaka tabaka alimlerini iyi tanımak lazım. Öyle değil mi? Muhakkik olanlar, meşhur olanlar, hangi tabakada yaşamış, o fende, o alime Mesela Şeyhül İslam. Dedik ya İmam Suiti Hafız İbn-i Hacer e ne diyor? Şeyhül İslam. E, bu adama boş yere Şeyhul İslam denmemiş değil mi? Mesela itikat ilminde i̇bn Teymiye Şeyhül İslam deniyor. Yani buna boşuna Şeyhül İslam denmemiş. İmam Zehebiye Şeyhul İslam deniyor mesela. İmam Zehebiye boşuna ne denmemiş? Şeyhul İslam denmemiş mesela. Demek ki kendi uğraştığı dalda, kendi uğraşmış olduğu dalda o dalın, o fennin ehli tarafından kabul edilmiş. O fennin ehli tarafından söz sahibi olarak e, isimlendirilmiş. Ondan dolayı kendisine Şeyhul İslam denilmiş. Tamam? Devam eder mi? Yeter mi? Tamam. Neye geldik? Şahs hadise geldik değil mi? Şahs hadis ve şahs hadisin kısımları. وَمَا يُخَلِفُوا Buraya kadar sorusu olan? Geçen tamam. En olursa eğer, o İmam Bukhari'nin özel şartı. ben bak onu bir daha anlatayım inşallah anlaşılsın. Şimdi normalde imam dedi ki biz sahih hadislerin arasında en sahih hadis hangisidir? Başa dönelim, tane tane gidelim ki otursun yani. En sahih hadis hangisidir? İmam Bukhari ve Müslüm'ün sayhidir. Niye? Çünkü ümmet tetebbû ve istikrardan sonra o ikisinin sayhini kabul etmişler. Doğru mu? Doğru. Peki dedik ikisinin arasında en sahih hangisidir? İmam Bukhari, İmam Müslimden daha sahihtir. Peki İmam Müslüm'ü İmam Bukhari'den sahih yapan şey nedir? Dedik birçok sebep var değil mi? Birçok sebep var. Bunlardan bir tanesini zikrettik biz. Dedi ki eğer sika olan ravi, burada tedlis falan yok ha, kendi üzerindeki şeyhten, an lafzıyla rivayet ediyorsa, an, an hadis yapıyorsa yani, İmam Müslim demiş ki, muasaraları yeterlidir. Yani aynı dönemde yaşamış olmaları nedir? Yeterlidir. İmam Bukhari ne demiş? Hayır. Aynı dönemde yaşamış olmalarının üzerine bir de ne lazım? Lika lazım. Ne demek lika? Yani tamam işte karşılaşmış olma ihtimalleri yüksek, yok demiş. Karşılaştıklarını kesin bileceğiz. Yani başka bir yoldan araştıracağız ve bu ikisinin karşılaştığını bir araya geldiğinden kesin bir şekilde emin olacağız demiş. Tamam Yoksa arada tedlis falan yok yani. Anlaşıldı Tamam. Çünkü zaten onların yanında e, mesela ne olabilir en fazla onların yanında tedlis? Kabul ettikleri ki zaten bunu söyleyenler de var. süfyan Sevri gibilerin tedlisi olabilir. Yani bütün fen ehli tarafından bunların tedlisinde sorun yok. Ancak sikkadan yaparlar gibi. Yoksa bunun dışında en küçük bir problemi zaten hadisi zayıf görmek için değil. Hadisi zayıf görmek için değil. Sahihlerini almamak için Yeterli bir sebep olarak saymışlar. Çünkü demiştik İmam Bukhari ile Müslüm bir hadisi sayhilerini almıyorlarsa bu onun zayıf olduğu anlamına gelmez. Değil mi? Hatta onlardan sözler de nakletmiştik. E, Hatta İmam Bukhari ne diyordu? Terk ettiğim sahipler daha fazladır. Sebep uz uzunluk korkusundan dolayı birçok hani kitap uzamasın, çok olmasın diye birçok sahih terk ettim diyordu. Başka soru soracak olan konuyla alakalı? ilk واخره دعوانا الحمد